59. Konu: Hazreti Halit'in yer mükfünü Rum emirlerinden Cerceyi İslama davet etmesi ve onun da Müslüman olması. Yer mükfünü, düşman kumandanlarından biri olan Cerce ileri çıkarak Halit bin Velidle konuşmak istediğini söyledi. Halit de bunu kabul ederek ona doğru ilerledi. birbirlerine o kadar yaklaştılar ki atlarının boyunları neredeyse birbirine değecekti. Söylesey Halit, senden bir şey isteyeceğim, fakat bana doğruyu söyleyeceksin. Çünkü hür bir insan asla yalan söylemez, beni kandırmayacaksın, çünkü kerem sahibi, şerefli bir insan kendisine Allah ile yemin verdiren bir kimseyi kandırmaz. Acaba Allah sizin peygamberinize gökten bir kılıç indirdi de o da bu kılıcı sana verdiği için mi önüne her çıkanı hezimete uğratıyorsun, dedi. Hazreti Halid hayır, deyince cerce, peki niçin sana Allah'ın kılıcı, Seyfullah ismi verilmiştir, diye sordu. Hz. Halit Allah bize peygamberini gönderdi, o da bizi Allah'a davet etti, biz hepimiz ondan ürktük ve kendisinden uzaklaştık, sonra bir kısmımız onu tasdik etti ve kendisine tabi oldu, bir kısmımızsa onu yalanladı, ben de onu yalanlayan ve ondan uzaklaşanlar arasındaydım, sonra Allah Teala bizi kalplerimizden ve perçemlerimizden yakaladı, bizi onun vasıtasıyla hidayet verdi, sonunda ona biat ettik, Hz. Peygamber sen Allah'ın müşrikler üzerine çekilen kılıçlarından bir kılıçsın, dedi ve bana yardım etmesi için Allah'a dua etti. İşte o zamandan beri insanlar bana, Allah'ın kılıcı, demektedirler. Ben Müslümanların müşriklere karşı en sert olanlarındanım, deyince Sörsey Halid, insanları neye davet ediyorsunuz, dedi. Halid biz insanları Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Rasulü olduğuna davet ediyoruz, bir de Allah katından gelenleri, Kur'an'ı, ikrar etmeye çağırıyoruz, dedi. Sörs peki sizin bu davetinize icabet etmeyen kimse ne yapacaktır, dedi. Halit Bey Velid haraç verecektir, biz de onu koruyacağız, dedi. Sörs haracı vermediği takdirde ne olacaktır, diye sorunca Halit şu cevabı verdi. Önce, kendisine savaş açtığımızı ona bildiririz. Daha sonra da onunla savaşırız. Bu kez Cerce şunu sordu. Size icabet eden ve emrinize girenin konumu nedir? Bu soruya karşı Hazreti Halit şunları söyledi. Allah'ın farz kıldığı şeylerde hiçbir farkımız yoktur. Büyük küçük hepimiz eşitiz. Cerce yine sordu. Sizin dininize bugün giren bir kimse için ne kadar mükafat vardır? Size verilen mükafat ve ahiret azı onun için de geçerli midir? Halid evet, hatta o bizden daha üstündür, dedi. ''Cercesiz İslam'ı ondan daha önce kabul ettiğiniz halde nasıl eşit olabiliyorsunuz?'' diye sordu. Halit bin Velid ise buna şöyle cevap verdi. ''Biz bu emri zorla kabul ettik. Biz peygamberimize o henüz hayattayken biat ettik. O sırada ona göklerden haberler geliyordu. O da bunları bize haber veriyor, mucizeler gösteriyordu.'' Bizim gördüğümüzü gören bir kimsenin bu dine girmesi, işittiklerimizi işiten bir kimsenin Müslüman olması, biat etmesi çok normaldir. Fakat size gelince, siz bizim gördüklerimizi göremediğiniz gibi bizim işittiğimiz şeyleri de işitmemişsinizdir.